Kısm-ül Aşır, anıcı kısım, Kitab-ül ve Tevhid kitabının son kısmı, Kitab-ı Şera'i. Şera'i kitabı, evet, son kitabını okuduk. Hocam, bir yerde kaldık, gördüm. Onu, dab okumayacak mıyız? Dab-ı Hürtel'in, Dab-ı Zerdi'yi okumayacak mıyız? Dab-ı Hürtel'in, Dab-ı Zerdi'yi Son mıyız? Dab-ı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 la yekfurun. bu bu bağlamda yani muteber olan ilmi mehl kıble yine bu bahiste şey getirdiği, asıl getirdiği ayet eamen rasulü bima unzile ileyhi rabbi vel mu'minun ila en qal rabbena la tuahizna in nesina vehtana. Şahit yine nerede? der in nesina vehtana. Sonra قال تعالى: "Wa tilaleyhnebe allazi ataynahu ayatina."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 ihtihad etmiş lakin ishabet etmemiş ise o mazurdur. Tamam bu hangi meselelerde? Hafî meselelerde. Lakin ikincisinde Allah Subhanahu ve Teala mazur kılıyor ikinci ayeti. Hangi ayet? Ayet. Kız ayet. Onu biz isteseydik yani o ayet verdiğimiz ayetlerle yüceltirdik, küçülterdik. Lakin walakin akhlada art ard. Ottaba hawa.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 zaten yani haram kat ise o zaman onu istihlal etmek zaten küfürdür. Ha burada ne yani bazı belki bazı hafi olan mesele haramlarda haramlarda yani sabit olmayan kat ise sabit olmayan haramların istihlalinde yani iştihaden iştihaden helal helaline gitmiş onları zikrediyor.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 belki bir haramı mesele o işte daha önce bahsettiğim nasların kendisine ulaşma yollarından kaynaklanan veyahut da nası yani kendisi yanlış anlamış olmasından ötürü veyahut da hani tabi olduğu mezhep vesaire vesaire onun sebepler ha bunlardan ötürü ne etmiştir ihtihaden hata etmiş. Wa qala aydan men khalefe'l kitabe و سنته فإنه يكون إما كافرا و إما فاسقا و إما عاصيا إلا أن يكون مؤمنا مشتيدا مخطئا فيثاب على اجتهاده كتاب سنته مخالف فإنه يكون إما يكافر olur و إما فاسقا و إما yani şimdi kitap ve sünneti muhalefet elbette tek sınıf değildir kitap muhalif olan ya kafir olur ya fasık ya asi olur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 İçtihada açık olan bir mesele etmiş? İçtihad etmiş ve isabet etmemiş. Muhtı. O zaman böylesi yani ne eder? ötürü sevap kazanır. Ama iza qametil hüccetu thabitetu bil kitab-ı sünneti fe Lakin eğer fe ennuhu Eğer kendisine kitap ve sünnetle sabit olan hüccet kaym olmuş ve o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 Ömer radıhallahu anhu onu tekfir etmiş olmasına rağmen mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun İslam'ını ispat etmiştir. Yani bunda hatta Hatib radıhallahu anhu ceza dahi almamıştır. Bedri olması onu hatta cezadan dahi muaf tutmuştur. Tam o da zelle. Sonra Kudame radıhallahu anhu o da onun da bir zellesidir ama onun zellesi yine farklı çünkü ona ayeti tevil etmiştir. Tevilde hata etmiştir. İstihabe çağırmışlardır.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 Ama bundan ötürü selef ulaması onları tekfir etmemiştir. Mürcreti al-fuqayet tekfir etmemiştir. Ve şafi'yi ve ma hafızı'l-fard. Yani onu İmam Şafir Rahim ve hafızı'l-fardı tekfir etmiştir. Mesela. Ve kıssatu Ahmet ibn Hanbel, ve İbn Abi Dağud ve Hüseyin el-Karabisi في مسألة lefzı قال ذهabiyyü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 sarsarı sar bu da bir edebiyatçı olsa gerek Allah halim tam hatırlıyorsun yani bunlar <gülüyor> yani burada kimisini mesela arazi tekfir etmiştir Abu Muhcire Belki emin değilim şu anda Bekri cihal etinen e, mazlet görmüştür e, bu sarı sarı İbnü Nüman bunları da Allah halim tekfir etmiş yani bunlar yine ne ilim adamları veyahut da halk indinde yani meslekleri itibarı itibar gören insanlar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 Udamat ibn-i Madu'un anhu ma'a Omer, ma'a Omer'a ve sahabati radıl anhum Umar, a a ve sohbete, radıl anhum. kısatul mar'atilleti tihir cahilet tahrimel zina fi ahdi Omer'a radıl anhu ve kânet a'camiyyeten fe'udun adı. Udamat kısası malum, sonra zinanın haramlığını bilmeyen a'camiyye kadın, a'camiyye yani Araplardan değil ve hükmü bilmiyor ve zina etmiş Ömer Radul Han'ın hilafeti döneminde fa'uzirat bundan ötürü de özürlü kabul ederek mazaretli kabul, kabul edilerek yani kendisine zinanın cezası uygulanmamıştır o cehalete mazaret olarak kabul müsnifte Abdurrazak'ın nerede fi babile hatta illa alamen alima hat ancak kime vardır bilene bilene vardır ve bir kıssatin ökhra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 كتر لجأكсе إكرخ لإقرار الرسولين لفظاً باختلاف، يوَك مثلاً أدل مثل إكرخ لفظي إقرار لفظين لفظي, لفظي باختلاف أو حقيقات. حقيقات وقال تعالى والفتنة أكبر من القتل وقال تعالى والفتنة أشد من القتل. قتل برد فتنة البؤايتنا شرك شرك أزمنة قتل ده هبيقطع شدته لي. يعني برد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 fakat zade hadal ala qalû, riba e, risalelerinin toplandığı kitap hidayetut tariq bu ancak hangi kıyas gibidir diyor kişi yani zina yapma zina korkusundan veotta evlenmeye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 Mubah, mubah olmayan yani haram olup mubah olmayan nedir diyor bu şu şeylerdir diyor wa hul bir wa al zulmu wa al ala bu dört şey bunlar her halde herkese haram olan şeylerdir. Ve Allah ﷻ وَقَالَ فِي الْفَتَوَى الْمُحَرَّمَاتِ مِنْهَا لَا يُقْتَأَوْ بِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يبح مِنْهُ شَيْئًا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 fi <gülüyor> bunlar bütün şeriatlarda haram kılınmıştır. O zaman bunlar nedir? dinin aslındandır. bunlar dinin aslındandır.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 Öcek, öcek, Ka ha şer'i delile makuftur. Ha. Yani şer'i delilin olması lazım. Ve şer'i delil de yani zanni bir delil veyahut ihtilaflı bir delil değil. Bevah olması lazım. Açık, sarih, kat'i olması lazım. Ha bu delile makuftur. Ha o delil var ise o zaman sen bütün bu yani va'id isimlerini ha, ilhak edebilirsin. Lakin zulmen ve aduanen bu çok tehlikeli bir mesele.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 kendisi için yani e, onu kendisi için yüklenmiştir. Aslında bâ be yani ebihi ihtemela tarafa Yani o zaman eğer tabi bu, hangi durumda şimdi şahitlerde ize kal raculu li ehihi Değil mi? Rasulü Allah Sallâsâsâhâ yani kardeşi için diyor. O zaman o hakikat ne? Müslüman.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 yani ne olursa olsun hemen işte tekfire gidiyorlar. Bu da ha bu küfür değildir. ha Bu insanı kafir yapmaz. yani Bu böyle birisi. işte mesela hariciler gibi muhalefetten ötürü tekfir eden bu onu kafir yapmaz. Ama bu tabii büyük yani kebair ve insanı yani cehenneme götürecek olan tehlikeli hallerden birisi. O zaman burada da Şeyh Abdülatif, rahimullah, bırbu hadisi, "Eğer bir bir Bu hadisi, qala, kafir, a bi a hadisini, ne etmiş? bu hadisi, bu hadisi, bu hadisi, bu hadisi, bu sınıf. bu hadisi, bu hadisi, bu hadisi, bu hadisi, bu hadisi, bu hadisi, bu hadisi, bu hadisi, bu hadisi, bu hadisi, bu edenler bu hadisi, bu hadisi, bu mazurdur ihtarlanır. Eğer ihtihad ehli ise ama eh, ihtihad ehli değilse o da tehlikeli bir durum. İhtihad ehli değil ama öylesine zaten ihtiyat tehli, o ihtihad ehli değil ise o zaman zaten diğer iki sınıftan birisi ol, olacaktır. 3. sınıf bunlar hevalarından muhalefet eden herkesi tekfir eden bunlar yani büyük bir tehlike halinde ha büyük günah içerisinde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 Aşırıcı değil, işte kafir diyor. Bunlar Müslüman değildir. Çünkü bunlar herkesi tesettür etmiyor. <gülüyor> Elbette böyle birisi ancak kafir olabilir. Hasan bab. Babu meca'a fi el muşriki ev tağuti muslimen ev muvahhiden. Ha şimdi yani tekfir, tekfirdeki eee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 İbrahim huve Yani burada şahit nerede? İbrahim Aleyhisselam da. Yani dinin aslı kimde var ise o Müslümandır. O kale "O müteaddî hudûdallâh Yani burada şahit nerede? Yani eğer birisi in küfür ve şirk üzere ise o zaman onu Müslüman yapmak Allah'ın azze ve celalinin sınırlarını aşmaktır o böyle günah ne etmiştin nefsine zulmetmiştir. Vakale taala el a'rabu eshaddu kufrum ve nifak mu'ecerr ve en la ya'lemu hududa ma nazzala ma enzelallahu ala rasulih. El a'rabu en yani a'rabdaki şey gelen nedir? Galip gelen nedir? Yani fısk ve cehalet vesaire. Ee, yani bunların Allah'a ve Resul'e inmiş olan sınırları bilmemeleri bunlarda daha çok mümkündür. قال ابن تيمية رحم الله وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَعْبُدِ اللّٰهَ فَلَابُدَّ اَنْ يَكُونَ عَابِدًا لِغَيْرِهِ Bu i̇mam Teymi Rahimullah'ın açık sözlerine birisi وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَعْبُدِ اللّٰهَ Allah azze ibadet etmen herkes felabudt olma mecburiyetinde zorunda en yekule abiden li gayri Allah'ı kulluk etmem Allah'tan başkasını kulluk etme mecburiyetinde yani. çünkü sen kulluk için yaratılmışsın. Ya Allah kulu olacaksın ya da Allah'tan başkasının kulu olacaksın. E leise Adem kısmun salisun? bir kısım yoktur. Bel inne muwahhidun müşrik. Ya muwahhidtir ya da müşriktir. اَوْ مَنْ خَلَطَ هَذَا بِهَذَا كَالْمُبَدِّل۪ينَ مِنْ اَهْلِ الْمَلَوْا وَالنَّصَارًا Veyahut da yani iman ve İslam'la şirki karıştırmıştır. Mesela işte Hristiyanlar veyahut diğer din ehli gibi. وَمَنْ اَشْبَاهَهُمْ مِنَ الظُّلَّا لِلْمُنْتَسِبِينَ اِلْاِسْلَامِ Veyahut da İslam'a olan o sapıklar. Ama...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 fakin hıma zddani la yjtemiyan ve naqidani la yjtemiyan ve la irtfyan şirk ve ima İslam aslı bir araya gelmez mümkün değildir şirkin olduğu yerde İslam olmaz İslamın yani olduğu yerde şirk olmaz o hım enwa yani bu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 Bunlar çeşit çeşit. Bunu kim söylüyor? Şeyh Abdurrahman bir şeysinde Asudin İslam Risalesi ve onun oğlu Şeyh Abduratif. Bunlar kimler? Necid ulemasından. Tamam, necid ulemasından. Yani tekfirde Necid uleması kadar yani çok konuşmuş yoktur ve tekfirde din zaman ilk akla gelen ya Necid ulemasıdır. Onlar diyorlar ha.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 onun için onun hali kapalı göremiyor. Fe fihi Teala. taala "Fema lakum Yani münafıkların bir grup için sahabe ikiye bölünüyor. Birisi münafık kimisi bismak. Ve kelam İbn Teymiyye rahimeullah ma İbn Arabi ve Hallac ve diğerim kel karamita ve Yunus. Yani bunlarda İbn Teymiyye rahimeullah İbn Arabi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 Onların yani onu, onun halini bilmemelerini kendilerine mazeret kabul ediyor. Aynı şekilde hallat işte öyle. Veyahut işte karamita mesela. Karamita ilk çıktıkları dönemde işte şeriatı ikame eden, ehli sevgisini izhar eden insanlar o zaman yani onların Müslüman olduklarınız vesaire de Fatimiler de böyle. Ta bugüne kadar intikal eden o mevlidler vesaire hepsi onların ortaya attıkları bidatlar. İnsanlar yani bazıları onlarda İslam'ı zannediyorlardı. Veyahut da mesela Tatarlar, şey Moğollar. Moğollar hakkında da mesela İbn Teymi rahimeullah şey diyor soruyorlar ya. Bunun hükmü nedir? bunlara karşı savaşmamız caiz mi değil mi vesaire. Çünkü bakıyorlardı aralarında işte namaz kılıyorlar, cuma yani şey ee, neydi ismi Moğolların başı? Cengiz Han hocam. Yok. Elbette şimdi aklıma gelmiyor şimdi o yanında cuma imamı hep getiri e bulundurulmuş. bulundururmuş. Kendisiyle beraber hep yani imamlar beraber yani cuma namazı kılıyorlar vesaire. Yani bu buna bunu şey ederek bunu buna kanarak yani bazıları onlarda da zahiren İslam hükmünü görüyorlardı. Ama şimdi onları, İmam-ı Rahim'i onları tekfir ediyordu, peki de sen, sen de tekfir etmiyorsun diye onları tekfir etmiyor daha. Çünkü onların o küfür ve şirk halleri onlara kapalı kalmış. Tabi bu bu hangi hallerde? Yani kapalı olma hali ha, mümkün olan hallerde elbette yoksa açık yani küfür ortaya çıktıktan sonra bu değil elbette. burada demiş yani fetawa'da belirttiği sayfalarda bunları bunlar geçiyor. Sonra vakâlî Muhammed ibn tohab ma'atullabîhi, al-ladin İmam Muhammed abdul Wahhab rahimullah bazı talebeleri yazıyorlar hani deri Allah alim. İşte bazı kişiler yani kişiler hakkında onların tekfirinde şüphe diyorlar. Şahit nerede yani İmam Muhammed Abdülvahab o talebeleri tekfir etmedi. Siz onları tekfir etmiyorsunuz diye. Yani çünkü onlara göre onların bazı küfür halleri kapalıydı. Dolayısıyla onları izah ediyor. Ve zikru fittemeti ma ba'di zirne fi kitabihim fi'l mustafit. Sonra yine bazı hani hak yoldan sapmış olanlara da İzah ettiği gibi. Yani el-muhim burada şahit ne? Doğrudan tekfir etmiyor. اَمَّا men قَالَهُ nifaqan اَوْ زَنْدِقَةً Ha ama kim bunu nifâ... Yani o kişinin müşrik olduğunu, küfür kafir olduğunu biliyor. Küfrü açık, zahir. Tam küfrü açık, zahir. Ve o da onun o küfrünün şirkini biliyor. Yani bir cehalet hali, bir iltibas hali yok. Buna rağmen onu Müslüman diyorsa, اَظْمَنَ فَفِهِ كَلَمْ kelam Abdullah بْنِ ve verdiği كلامu Abdullah ibn Suleyman ibn Muhammed ibn Abdurrahman İmam Muhammed Abdurrahman Turunu fi akhir <gülüyor> kitabih authakur al-iman yani ne yapıyor orada tekfir ediyor. Böyle olanları tekfir ediyor. Dolayısıyla elbette eğer bir kişinin küfrünü biliyorsa zahiri ise vesaire ve buna rağmen yine İslam'a nispet ediyorsa bu o zaman küfrü İslam yapmak bu küfürdür. فَجَاهِلُ الْحَالِ Bak şimdi ha el-muhim burada şey e, hulasa bak şimdi hulasası فَجَاهِلُ الْحَالِ يُعَرَّف Yani bir kişinin müşrik olan ve tağut olan bir kişinin halinde cahil ise birisi ne edilmesi lazım? فَيُعَرَّف Ona tarif edilmesi lazım, izah edilmesi lazım. Onun müşrik, tağut olduğu izah edilmesi lazım. izah edilmediği sürece tarif yani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 Tamam, şimdi bu kitap hakiki elhamdülillah bitirdik. Şimdi bazı meseleler var. Burada yani çok detayları girmemiş. Onları inşallah okuyacağımız kitaplarda daha detaylı işleyeceğiz. Yani tekfir meselesi. Tekfirin şartları, manileri. وطومبيل العلم موخيه هو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخو سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ظمته البحور